شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام Neşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluhu emma ba'd <gülüyor> Kerim kardeşlerim, çok değerli misafirler ve ekranları başlarında bizleri seyreden tefsir furkan müdavimleri Allah subhanehu ve teala'nın rahmeti, bereketi mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli hazirun, bildiğiniz üzere Ali İmran Suresinin 33. ayeti kerimesinde kaldık. Ki evvelki dersimizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmanın aslında Allah Subhanahu ve Teala'nın sevgisine mazhar olmakla alakalı olduğunu konuşmuştuk. Öyle buyuruyordu Azim olan Allah ayeti celileyi tayibesinde ki şöyleydi ayeti kerime kul in kuntum Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz dedi Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla Allahu Azimuşşan'ın sevgisine mazhar olmanın Bizim Allah Subhanahu ve Teala'yı sevdiğimizi söylememizin ardından sevgimizin karşılık bulmasının yolu Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hakıyla ittibadan geçtiğini geçtiğimiz derslerde konuştuk. Ve daha hatta Ömer Radıyallahu Anhu misafir olarak ağırladık. Onun Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a olan ittiba hassasiyetinden örnekler verdik. Ardından Sa'lebe İbn Abdurrahman'ı konuk olarak ağırladık. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a olan muhalefetinin onu nasıl hüzünlendirdiğini, nasıl hastalandırdığını ve bundan ötürü de kederlenip vefat ettiğini burada örnek olarak sizlerle paylaşmıştık kardeşlerim. Şimdi ise İnşallahı Rahman Alimran Suresi 30. Ayet-i Kerime'den kaldığımız yerden devam edeceğiz. ki 33 ile 38. Ayet-i Kerimeler arasında İnşallah bugün sohbetimizi işlemeyi murat ediyoruz. Dolayısıyla ben bu aralıklarda olan ayet-i kerimeleri şimdi mealen bir okuyayım. Ondan sonra da nasibimiz olan inşallah azlığın üzerinde durma gayreti içerisinde olalım. Allah subhanehu ve teala Ali İmran suresi 33. ve sonrasındaki ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kardeşler. Estaizu billah. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i,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 O da bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir dedi. Şimdi kıymetli kardeşler, çok değerli Hazirun, 33 ve 34. ayet-i kerimeleri okuduğumuzda mealen, hani işittiniz, Allah Subhanahu ve teala Nuh aleyhisselamdan, Adem aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve ehlinden İmran'ın ailesinden bahsediyor ve diyor ki biz bunları seçkin kıldık ve onları diyor alemlere üstün kıldık. Şimdi tabi normal mealini de verdik okuduğumuz vakit bu ayeti kerimelerin bizlere aslında Nuh aleyhisselamdan bahsediyor. Adem aleyhisselamdan bahsediyor azaba bize azık mahiyetinde burada neler vardır neler elde edebiliriz sorusuna mukabil şunu söylemek mümkün. Fark ettiyseniz kıymetli kardeşler. Ayet-i Kerime'nin içerisinde Allahu Azza ve Celle bu peygamberleri ve İmran ailesini seçkin kıldığından bahsetti. Dolayısıyla biz de inşallah bu seçkin olan bir peygamberin üzerinden bir yere varmaya çalışacağız inşallah. Şimdi tekrar söylüyorum. Al-Imran suresi 33. 34. ayet-i kerimeleri tilavet ettiğiniz zaman aklınızda, zihninizde, gönlünüzde şunlar canlansın. Allah subhanehu ve teala ayeti kerimede seçkin olmaktan bahsediyor. Madem ki seçkin bir peygamberden bahsediyor. Seçkin olan bir peygamberin üzerinden bugün bir yere doğru varmaya çalışacağız. Bir azığı elde etmeye çalışacağız inşallah. Tabi bütün peygamberler seçkin midir kardeşler? Amanna ve saddakına. İçlerinden azim olanlar var mıdır? Üstün olanlar var mıdır? Amanna ve saddakına. Ama biz bu seçkin peygamberin bir tanesinin üzerinden inşallah bir nasibimiz olan azza ulaşmaya çalışacağız. O peygamber yani seçkin olan bir peygamberin seçkin bir davranışını ki bütün peygamberler ona haizdir. Ama onun üzerinden bunu edinmeye çalışacağız inşallah. O da Nuh aleyhisselam. Bana sorsanız kardeşler deseniz ki Abdullah kardeşim. Sen Nuh Aleyhisselam dendiğinde zihninde ne çağrıştırıyor? Ben de derim ki Hud suresi 32. ayeti kerime çağrıştırıyor. Nuh Aleyhisselam dendiğinde ısrarcı bir davet taşıyıcısı benim zihnimde çağrışıyor ve inşallah bunu şimdi detaylandıracağız kardeşler. Şimdi Nuh Aleyhisselam kaç sene yaşadı kıymetli dostlar? 950 sene. Delili nedir bunun? Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi. Allah-u Ekber. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Elfe senetin illa 50 aamen. allah Ekber. Onların arasında diyor Nuh Peygamberden için diyor ki Nuh onların arasında diyor kaç sene kaldı? Elfe senetin illa 50 aamen. Binden elli eksi. 950 mi yapar? 950 yapar. Allah'a bak. 950 sene Nuh aleyhisselam kavminin içerisinde peygamberlik vazifesini yüklenmiş ve taşımış. Allah Peygamberlerin genel hatlarıyla söylüyorum dostlar. En azından birazdan ileteceğimiz ve ulaşacağımız mesaj daha da netleşsin diye söylüyorum. Peygamberlerin vazifesi nedir? Bütün insanlığı Allah'u Azza ve Celle'ye kulluğa davet etmektir. Doğru mu kardeşler? Eyvallah. Yani kula kul olmaktan kurtarıp kulluğu alemlerin Rabbi olan Allah'u Azza ve Celle'ye hasretmek ve bunun mücadelesini ortaya koymak peygamberlerin vazifesidir. Nuh aleyhisselam da 950 sene kavminin arasında kalıp bu daveti hakkıyla taşımıştır. Şimdi Niye Nuh Aleyhisselam'ı seçtim? Yani bizim azığımız ne? Birazdan oraya geliyorum inşallah. Aslında yeri gelmişken de hemen ifade etmiş olalım dostlar. Nuh Aleyhisselam'ın üzerinden ve özelde Nuh Aleyhisselam genelde ise bütün peygamberler olmak üzere ve de peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem'de dahil olmak üzere onların üzerinden bugüne dineceğimiz azık ısrarcı davet anlayışıdır, ısrarla, gayretle ve farklı bir azimle davet taşıma anlayışıdır. Vallahi biz bunun Nuh Aleyhisselam'ın üzerinden çok bariz görüyoruz. Şüphesiz dediğim gibi diğer peygamberlerde öyledir ama 950 sene yaşamış olması, bunu Allahu Azza ve Celle'nin bize haber vermiş olması nedir? Vallahi Nuh Aleyhisselam'ın üzerinden bu azığı edinmemize aslında vesile olmuştur. Dedim ya bana sorsanız niye Nuh deseniz ben de cevaben ne demiştim hatırladınız mı? Hud suresi 32. ayet. Bakınız Nuh aleyhisselamı edineceğimiz azık için bir örnek seçmemin temelinde yatan ayetin maali nedir? Hatta metnini de okuyalım. Diyor ki Kalû. inkarcılar dediler ki Kalû. Allah Azze ve gönderdiği peygamberin karşısında duranlar dediler ki, inkarcılar yani Allah ve peygamber düşmanları Allah'u Azze ve Celle'nin gönderdiği dinin düşmanları dediler ki قَالُوا يَا نُوحُ اَيْنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا Allahu Akbar قَدْ جَدَلْتَنَا فَا اَكْثَرْتَ جِدَلَنَا diyor ki ey Nuh bizimle diyor o kadar mücadele ettim ki Subhanallah cadeltene bizimle diyor mücadele ettin bizimle cedel gerçekleştirdin bize bir şeyler anlatmaya geldin bizimle bir mücadele gerçekleştirdin ortaya bir mücadele koydun vallahi bitmiyor ayet diyor ki çoğalttın çok ısrarcı oldun bize yönelik olan mücadelende bu söz kime ait? Kafirlere ait. Nedir? Vallahi bu bir ayettir. Hud suresi 32. ayeti kerimede Allah, Nuh aleyhisselamın nasıl bir davetçi olduğunu ortaya koyan bir ayeti kerimedir. Diyor ki, Nuhu. Dediler ki, Ey Nuh, bize yönelik mücadelen o denliydi ki, sen onu hakikaten ziyadeleştirdin, artırdın. Bizim ifademizle, bugünkü azığımıza uygun olsun diye söylüyorum, o kelimeyi hususiyetle seçiyorum. Davetinde ısrarcıydın ey Nuh dediler. Dolayısıyla biz bugün Nuh aleyhisselam hani seçkin peygamber diye Allahu azze ve celle Ali İmran suresinde gündeme getirdi ya. Biz de onun üzerinden bu gece inşallah tefsirul furkanda azımızı alacağız. Nedir? Bizim bir derdimiz var dostlar doğru mu? Vallahi doğru. Peygamberler neyi dert edinmişler ise... Bugün aynı derdi biz de kendimize mal ettik mi? Vallahi ettik. Onlar nasıl ki kulları bir beşere kul olmaktan kurtarıp kulluğu Allah'u Azza ve celle'ye hasretmenin mücadelesini ortaya koydular iseler Vallahi bizler de bugün bir beşerin yerine Allah'u Azza ve celle'nin sözünün egemen olmasının mücadelesini veriyor ve bunu kendimize dert ediniyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim davasında ve davetinde bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Dolayısıyla dert aynı. Öyleyse Nuh Aleyhisselam'ın ısrarcı davet anlayışı da inşallah bizlere bu manada ışık olur diye ümit ediyorum kardeşlerim. Dolayısıyla bu ayeti tilavet ettiğimiz vakit, üzerinde tefekkür ettiğimiz vakit, bize ısrarcı davet anlayışını hatırlatsın. Sizlerden bunu ziyadesiyle, İstirham ediyorum kardeşlerim. Dediğim gibi bir davet taşıyoruz. Kardeşim ben o adama bir kere gittim ya. Cık. Ondan hayır olmaz ya. Subhanallah. Bizim Resulullah aleyhissalatu vesselamımız peygamberimiz de böyle yapmamış. Onunla ilgili de inşallah birazdan farklı bir örnek paylaşacağım sizlerle. Ama derdimiz nedir? Allah'u Azza ve celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmaktır. Vallahi bilesiniz ki kardeşler hak ile batıl Mücadelesi ne zamana kadar devam edecektir? Yawmul kıyamete kadar. Peki hak ile batılın mücadelesinin başlangıç noktası neresidir? Adem Aleyhisselam. Dün vardı, bugün var, yarında olacaktır. Peki bizim bugün az önce hep bir ağızdan şu salonun içerisinde elhamdülillah Rabbimiz de söylediğimize şahit oldu. Biz yeryüzünde Allahu Azza ve Celle'nin dinini hakim kılmak adına bir çalışma ortaya koyuyoruz. Doğru mu kardeşler? Elhamdülillah. Peki sizin bunu istediğiniz kadar, sizin istediğinizi istemeyen düşmanlarınız var mı? Var. Öyleyse bu mücadele çetin geçecek mi? Geçecek. Öyleyse vakit azimleri bileyleme eyleme vakti. Öyleyse bugün Nuh Aleyhisselam gibi davetinde ısrarcı olmanın vaktidir. Allah bize hem hal olmayı nasip etsin. Önemli bir özellik. Peygamberlerin böyle bir vasfı var mıdır? Vardır. Ve peygamberlerin vazifesini üstlenen davet taşıyıcıları da bununla vasıflanmalı mıdır? Evet. Evet. Dolayısıyla kardeşler ısrarcı davet anlayışına sahip olacağız. Şu misalde olduğu gibi bu beni hakikaten ee, nedir? Böyle bir çağrışım yapar bende. Adamın birisi tabii ben bunu anlatırken davetteki ısrarcı olmayı da siz unutmayasınız oldu mu inşallah. Adamın bir tanesi çalışırken iyi bir ahçıymış. Yemek pişirir ne bileyim işte bu tür işlerle restoran işleriyle uğraşırmış. Tek derdi, tek gayesi, tek maksadı emeklilik ikramiyesiyle büyük bir dükkan açmakmış. Çünkü iyi bir aşçıymış. Gel zaman, git zaman. Adamın istediği, arzu ettiği şey de tahakkuk etmiş. Emekli olmuş, ikramiye parasıyla da çok iyi bir yerde lüks bir restoran açmış. Adam aşçı. Günler geçmiş aradan, çok zaman geçmemiş. Belediye oradan bir imar planı çizmiş. O dükkanı oradan yıkacak. Hayda. Oldu mu şimdi? Olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Oradan yol geçmesi icap etmiş. Belediye tamamen restoranı yıkmış. Adam evine gelmiş. Tabi iflasın eşiğinde hayalleri, idealleri hepsi bir günde yok olmuş gitmiş. Eşiğiyle konuşurken demiş ki hani ısrarcılığı anlatıyorum ya. Demiş ki hatun yarından tezi yok demiş çıkacağım. Demiş ki oturduğum muhitte, beldede, şehirde, ilde neresi artık nereye ulaşabiliyorsam Nereye gidebiliyorsam tek tek restoranları, lokantaları gezeceğim. Kapılarını çalacağım tek tek. Onlara bende var olup da onlarda olmayan yemek tarifimi pazarlamaya çalışacağım. Çünkü biliyorum ki yaşadığım ülke topraklarında bendeki reçete kimsede yok. Doğru mu? Biz de bunu davet bağlamında değerlendirelim. Bugün biz de öyle değil miyiz? bizdeki reçete bugün insanlığı kurtarmaya talip değil midir bizde sahip olduğumuz fikirler ümmeti kalkındırmaya haiz fikirler değil midir vallahi öyledir bizde bu böyle bilinmelidir demiş ki hatunla ben yarın çıkacağım böyle yapacağım kapı kapı gezeceğim çünkü kesin olan bir şey var er ya da geç onlarda olmayan şey bende var çünkü bu tarif daha başka kimse ortaya koymadı demiş uzatmıyorum ertesi gün çıkmış yola ilk restoranın kapısını çalmış demiş ki efendim ben iyi bir aşçıyım bende olan sizde yok demiş bir yemek tarifi var ister misiniz siz onu bir yapayım siz de tadın beğenirseniz anlaşalım tekrar bir ticaret hayatına atılmış olayım der ilk lokantadan hayır cevabını alır hiç önemsemez ikinci restorana gider çalar kapısını Der ki bende bir reçete var ki sizde yoktur. Bende bir şey var sizde yok. Öyle bir yemek tarifim var ki hiçbiriniz bunu bugüne kadar yapmamıştır. Bir deneyim tadına bakmak ister misiniz? Beğenirseniz anlaşırız der. İkinci restoranda hayır der. Günler aylar birbirini kovalar. Akşama geldikçe hanımına tek şey söyler. Er ya da geç hatun. Bende var olan şey onlarda yok. Gün gelecek o kapıyı birisi açacak. Kaçıncı restoran kabul etmiş söyleyeyim mi? Sakın ucubetle karşılayamayasınız ha. 1019. restoran kabul etmiş. 1019 tane lokanta gezmiş ya. Diyor ki er ya da geç. Çünkü bende var olan şey onlarda yok. Kıymetini mutlaka bir gün bilecekler. 1019 ve isimle vermiyorum. O kişinin bugün... Bir şehirde dahi üç tane, dört tane restoran zincirinin olduğu bir lokanta sahibi olduğu iddia ediliyor. Azmetmiş mi? Etmiş. 1019 ne demek ya? Çok ciddi bir rakam yani. 1019 tane restoran gezmiş ve 1019'un demiş ki, hadi yap bakalım ya. Vallahi bunun üzerinden bizim edineceğimiz çok azık var. Doğru mu kardeşler? Bizde bir reçete var piyasada yok. Tabir yerindeyse. Bir iznillahü taala biz özelde Müslümanlar ve genelde de bütün insanlığı kurtaracak İslam hidayetini hayata kamil manada tatbik edecek bir reçete bizde var. Öyleyse burada nasibimiz şu olsun. Kapıları çalma vaktidir. Israrla dinlemeselde kabul etmese de, sizi inkar etse de, sevmese de, sizi kerih görse de yapacağımız şey 1019. defada olsa Allahu Azza o dinini ve risaletini sahip olduğun o reçeteyi o insana götürmektir. Çünkü peygamberler de böyle yapmışlardır. Israrcı olacağız, azim sahibi olacağız ki Allahu Azza biz böyle davranırsak bize de bilmediklerimizi öğretecektir kuşkusuz. Şimdi bunu bir misalle daha zenginleştirmek istiyorum dostlar. Vallahi azime bakın, kararlılığa bakın, ısrarcılığa bakın. Vallahi bunda bize nasipler vardır ha. Siz Şeyh Muhaddis İmam A'mş rahimeullah duydunuz mu? Meşhur bir muhaddistir. Hicri 60'lı yıllarda yaşamış 80 küsür Sene yaşamıştır. İmam A'meş rahimahullah. Onunla ilgili böyle bir anekdot vardır. Bir gençle onun bir hikayesi vardır. Hakikaten gençle olan hikayesi bize gencin ne kadar ısrarcı, ne kadar azimli bir genç olduğunu anlatır. Ben de bizi bunu davet bağlamında faydalanırız ümidiyle kardeşler paylaşmak istedim yüksek müsaadelerinizle inşallah. İmam A'meş muhaddis, alim. Dönemin en iyi muhaddislerinden tabi her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır ya İmam Ağmeş rahimahullah'ın da öğrencileri cezalandırma yöntemi biraz farklıymış. Öğrenciler sınıfta biraz haylazlık yaptığında ödevlerini yerine ikmal etmediklerinde ne bileyim öğrencilere kızdığında şöyle bir uslup uygularmış İmam Ağmeş. Dermiş ki. Rabbime yemin olsun ki size 3 gün hadis dersi yok. Hadis arzu eden, hadis talebi, ilim talibi, ne bileyim Allah'ın Resulünden bir şeyleri öğrenmeyi kendisine dert edinmiş birisine bundan daha büyük bir ceza verilir mi? Verilmez. İmam Ağmeş Rahimahullah işi biliyor. Yani öğrencileri bu manada terbiye etmek için diyor ki en çok istediğinizde size ceza veriyorum. Diyor ki size Allah'a yemin olsun ki 3 gün hadis dersi yok. 3 günde vermiyormuş. Tabi öğrenciler bu arada perişan oluyor. Tekrar ahvallerini düzeltiyorlar. Yine bir gün İmam Ahmed'i iyi kızdırmış öğrenciler. Ama iyi kızdırmışlar. Bu sefer yine kalkmış kükremiş İmam Ahmet. Demiş ki Allah'a yemin olsun size şu kadar şu kadar gündemiş hadis dersi yok. Olacak ya o günde çok uzak diyarlardan bir öğrenci mescide gelmiş. Çok uzun yollar, mesafeler kat etmiş gelmiş. Gece gündüz dememiş, zorluk kolaylık dememiş yola revan olmuş. Duymuş ki Kufa'da İmam Ağmeş diye bir alim var muhaddis. O bana Resulullah'ımı anlatacak. O bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hayat reçetesi verecek. Benim hayatıma dair şekil verecek olan bilgiler bu adamda var. Gideyim şu adamı bulayım, hocanın dizinin dibine çökeyim, o beni istifade etsin, benden ben ondan faydan alayım diye gelmiş. Namaz bittikten sonra öğrencinin bir tanesine demiş ki, ben demiş İmam-ı Ameş'i arıyorum. Tanımıyor ki İmam-ı Ameş'i. İmam-ı Ameş de İmam ama birisidir, ha, biliyor muydunuz? Kördür yani İmam-ı Ameş. Demiş ki, i̇mam Ameş'i arıyorum ama demiş yanında bir gence. Demiş ki, kardeşim sen İmam-ı Ameş'i niye arıyorsun? Demiş ki bak şu mihrabda demiş namaz kıldıran şeyh imam imam Ameş'tir demiş. Demiş ha ben ta filan yerden geliyorum uzak diyarlardan çok yol ve mesafe katettim. İmam Ameş'ten hadis dersi almaya geldim elhamdülillah. Onun için sordum da ince demiş ki kardeş yalnız zaman. Demiş imam Ameş'in yemini var vallahi birkaç gün. Demiş ki imam Ameş bize kızdığı zaman yemin verir. Bizi böyle cezalandırır sen demiş ders ders dinleyemezsin. Demiş İmam Ameş ders anlatmaz. Nasıl olur demiş ya mümkün değil. Ben demiş günlerdir aylardır yol reman oldum geldim. İmam Ameş'ten hadis öğrenmeye Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ı tanımaya benim hayatıma Resulullah şekil versin diye geldim. Olmaz böyle şey demiş. İmam Ameş demiş o mu o. Bakmış ki ama yanına varmış demiş ki hocam Şeyh İmam Ameş demiş müsaade ederseniz sizi evinize ben götüreyim. Her gün bir öğrencisi götürürmüş ama ya azme bakın ya Subhanallah. Vallahi biz olsak ne yaparız? Hayır bundadır deriz herhalde. Bir daha da dönüp bakmayız bile. Geldiğimiz gibi gideriz allah Alem. İmam-ı Ameş'in o olduğunu öğrenince koluna girmiş demiş hocam bir şey yapalım ya seni eve ben götüreyim. Tabi biliyorsunuz sesi alamamış. Demiş ki kardeş tanıyamadım evladım. Demiş ki hocam bir öğrencinizim ya. Müsaade edersiniz demiş sizi. Kapınıza kadar ben eşlik edeyim. Çıkmışlar İmam-ı Ameş'in koluna girmiş. İmam-ı demiş ki kardeş bu yollar bana tanıdık gelmiyor. Yani farklı bir yoldan mı gidiyoruz demiş. Evet farklı bir yoldan gidiyoruz hocam. Demiş seni kestirmeden götüreceğim size zahmet olmasın diye. Tamam evladım. Aradan belli bir zaman geçmiş. Demiş ki ya buralar bana tamamen yabancı. Buralar sanki bizim evden uzaklaşıyor gibiyiz. Evladım falan deyince demiş ki İmam Ameş seni demiş kaçırdım. Demiş evin ta uzakta kaldı çölün ortasındayız. Demiş ki sen nasıl? Birkaç gün hadis dersi anlatmayacağına yemin verdiysen... Vallahi kardeşiniz, evladınız, öğrenciniz de Allah'a yeminle söylüyor ki bana hadis rivayet etmediğiniz müddetçe sizi evinize götürmeyeceğim. Çölün ortasında kalacaksınız. Demiş evladım yapma. Demiş vallahi böyle. Yemin yemin. Demiş bana hadis anlatacaksın. Demiş senden hadis istiyorum. Ben Resulümü tanımak istiyorum. Ben bana hayat verecek olan şeyin ardına düşmüş gelmişim beni bundan mahrum etme. Vallahi akrep, yılan, çıhan hepsi burada demiş. Bana hadis anlatacaksın. Yüz tane hadisini almış i̇mam anfulen, anfulen anfulen Hepsine de böyle harfiyen not etmiş. Demiş ki şeyh sen evine götüreyim. Tavsiye ederim i̇mam Ahmed'in bu kıssası da burada bitmiyor. Ee, süreci çok daha farklı ama biz burada nasibimiz olanı aldığımıza inanıyorum. Genç azmetmiş doğru mu kardeşler? Allah ısrarcı olmuş davetinde, düşüncesinde gerçekleştirmeyi murat ettiği şeyin üzerinde kararlılığını göstermiş mi vallahi göstermiş. İmam Ahmed'i kaçırmış yani. Dolayısıyla biz de inşallah davetimizde bu denli ısrarcı olacağız. Allah bize bu manada kolaylıklar, ihsan buyursun dostlar. Tabii dedim ya peygamberlerin vazifeleriydi ısrarla davet taşımak, bıkmadan usanmadan yılmadan ne bileyim ümitsizliğe kapılmadan Nuh Aleyhisselam 950 sene diğer peygamberler Allah bilir kaç sene ısrarla o kadar çok anlatmış ki demek kafirler çok ısrarcı oldun ey Nuh demişler vallahi bizim peygamberimiz diye gani modelimiz usve-i hasene olan Zihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de inanın ondan çok farklı değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davette ne ısrarcı olduğuna dair bir meseleyi sizlerle paylaşayım mı inşallah? i̇bn Sa'd tabakatında takiric etmiştir. Bu rivayetin sahibi de Mikdet İbn Amr'dır radıyallahu anh. Mikdet bin Amr radıyallahu anh diyor ki bir gün gazvadan gelirken bir yol güzergahında müşriklerin diyor elebaşlarından azılılarından olan Hakem bin Keysan'ı diyor gördük onu esir aldık. Burası önemli. Hakem bin Kaysan onu esir almışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirmişler. Demişler ki ya Resulullah bu Hakem bin Kaysan. Resulullah aleyhissalatu vesselam oturtuyor. Hakem bin Kaysan'ı İslam'a davet ediyor. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Dünyanız ve ukbağınız kurtulsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hakem bin Kaysan'ı İslam'a davet ediyor. Hidayete davet ediyor. Rahmet dinine davet ediyor. Hakem bin Kaysan diyor ki çok dil dökme Muhammed. Ben iman etmem. İyi. Resulullah aleyhissalatu vesselam belli bir zaman geçiyor aradan. Geliyor Hakem bin Kaysan'ın yanına. Allahu akbar ya. Biz olsak vallahi böyle davranmayız. Madem ki Resulullah bizim için usve-i hasene. Öyle değil mi kardeşler? Her konuda güzel örnek buyurun. Bir daha varıyor. diyor ki Hakem bin Kaysen Diyor ki Dünya ve ukba saadetine teslim ol Hidayet rehberine teslim ol Allah'a ve Resulüne iman et ve kurtul Dünyanda ukban da kurtulsun Saadete er Diyor ki Dil dökme Muhammed iman etmem Etmem Resulullah aleyhissalatu vesselam yine gidiyor Bu olay birkaç defa tekerrür edince Bu sefer Ömer radıyallahu an Bu olan biten uzaktan seyrediyor tabi Ömer bu Allahu an ayağa kalkır. Diyor ki ya Resulullah benim anam da babam da sana feda olsun ama buna dil dökme diyor ya. Buna diyor otursan başına, yanından hiç ayrılmadan kıyamet vaktine kadar anlatsam bu yine anlamaz ya. Müsaade et diyor boynunu vurayım atayım şunu. Allahu Akbar. Diyor anlamaz ya Resulullah. Diyor ki dizinin dibine otursan kıyamet saatine kadar dil döksen bu adam anlamaz. Sen bir müsaade ver de ben şunun boynunu bir vurayım diyor. Ömer otur. Resulullah Aleyhisselatü gidiyor. Merhametle, merhamet nazarıyla, o güzel uslubuyla, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ısrarcı bir davet anlayışıyla gidiyor. Hakem bin Kaysan'a daveti anlatıyor. Diyor ki meraklandım ya anlat bakalım. Anlatmasına müsaade ediyor. Ve Hakem bin Kaysan iman ediyor. Allahu akbar. İman ediyor. Şehadetini getirdikten sonra Herkes onun gözünde ama bu sefer sözü alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta Ömer'e sonra Ashab-ı dönüyor. Diyor ki Ashabım sizin benden istediğinize kulak vermiş olsaydım Hakem bin Kaysan cehennem ehlinden olacaktı. Ama şimdi cennet ehlinden oldu. Bir Maun savaşında çok ciddi ortaya mücahitlik koymuş ve orada şehit düşmüştür Hakem bin Kaysan. Sonra Ömer bitmedi. Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın bu sözü üzerine başlar kendisiyle konuşmaya. Diyor ki Ömer kendisiyle konuşuyor ha. Ömer sen Resul'den daha mı iyi biliyorsun? Sen kimsin ki daha fazla bildiğini mi iddia ediyorsun ki geldin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o kardeşin boynunu vurmasını veya onu öldürmesini talep ettin. Sen daha mı fazla biliyorsun ey Ömer? Sen daha mı çok biliyorsun Resul'den? Sonra ne diyor biliyor musun? İyi ki Resul Ömer'e uymamış. Yoksa Hakem bin Keysan cehennem ehlinden olacaktı. Ömer sen Hakem'e değil kendi derdine yan. Böyle diyor Ömer kendisine. Peki Hakem bin Keysan hidayete ermesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarlı bir davet anlayışının faktörü var mı? Vallahi var. Öyleyse Rabbim bize bununla azıklanabilmeyi nasip ve müessar kılsın inşallah. Dostlar, 35. ayet-i kerimeden devam edelim inşallah. 35. ayet-i kerimenin mealini hatırladınız mı? Bilmiyorum ama isterseniz bir tekrar edelim. İmran'ın karısı şöyle diyordu diyor ayet. Ya Rabbi, karnımdakini azatlı bir kul olarak Sırf sana adadın. Dikkat buyurdunuz mu? İmran'ın karısı hamiledir, yüklüdür. Karnındakini kime adıyor? Allah'u Azza ve Celle'ye adıyor. Ben de dedim ki bu ayetten bize çok nasip var. Bu ayetten bize çok azık var. Ben de istedim sizinle bunu paylaşayım dostlar. Düşünebiliyor musunuz? İstirham ediyorum. Karnındaki bebeğini daha dünyaya getirmeden diyor ki Ya Rabbi! Benim evladım senindir. Benim evladım senin yoluna kurban olsun ya Rabbi. Benim evladım senin dinin uğruna kurban olsun ya Rabbi. Benim evladım senindir ya Rabbi. Yeter ki evladımdan sen razı ve memnun ol ya Rabbi. Budur aslında İmran'ın karısının Allah'u azze ve celle'ye söylediği. Karnındaki bebesini Allah'a adamış. Ben de dedim ki Allahu Ekber. Bugün bu ayetten sonra aslında... Toplumumuzdaki annelerimizin de evlatlarını neye hazırladığını konuşmak gerekiyor diye düşündüm. Bu maksatla da bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Bence toplumumuzu incelediğimiz zaman maalesef azınlıkta olanı şudur kardeşler. Çocuğunu daha karnındaki yahut da dünyaya getirdiği, yahut da belli bir çağa getirdiği evladını Allahu Azza ve Celle'ye adayan ebeveynin sayısı hakikadan, nadirattandır. Doğru mu? Üzücü bir gerçek mi? Peki, diğer taraftan, evladını, üniversite mezunu olmaya kanalize eden, bir diploma sahibi olması için, her şeyini ve her yolu evladına, bu manada mübah kılan, ebeveynlerin sayısı çok mu? Buradan lütfen şu anlaşılmasın. Ya Abdullah Hoca herhalde diploma almaya karşı falan öyle değil. Diplomalı mühendisli evlatlarımız, kardeşlerimiz olsun ama Allah'ın rızasını terk ederek değil. Allah'ın rızasını kazanmış mühendislerimiz olsun. Allahu azza ve celle'nin rızasını, onun memnuniyetini kazanmış doktorlarımız olsun. Ebeveynler de çocuklarını ahiretini terk etmek bazına... Üniversite mezunu olmaya evlat adaya ebeveynler olmasın. Derdimiz bu. Vallahi derdimiz bu. Ama bu bir hakikat mi? Vallahi bu bir hakikat. Ben inanıyorum ve bu sözümün de arkasındayım biiznillah. Diyorum ki ne kadar dindar olursak olalım bu manada. Çocuklarımızın diplomalı birer, üniversite mezunu olmasını istediğimiz kadar... Ahirette Allah'ın rızasını kazanmış kul olmalarını istiyor muyuz? Vallahi istemiyoruz. Herkes kendi nefsinde bunun muhasebesini yapsın. Komşusuna baksın görsün ama toplumsal kanayan bir yaramız mı? Vallahi öyle. Çocuklarımızın okubada başarılı olmasını, dünyada bir mezun olmalarını istediğimiz kadar vallahi istemiyoruz. Öyle olsaydı birazdan örnekler vereceğim. Toplum ve gençlik bu halde olmazdı. Şimdi diyorum ki misal paylaşayım. Birisiyle konuşuyoruz ki bu hikaye kitabından alıntı değil ha. Diyorum ki genç, yetişmiş, delikanlı. Annesine diyorum ki evladınızı sabah namazına kaldırıyor musunuz? Bir mevzu açıldı. Dedi ki hocam hayır. Dedim ki annesi. evladını da dedim niye sabah namazına kaldırmıyorsun? Diyor ki hocam olur mu? Sabah namazına kaldırdığım vakit diyor ertesi gün uykusuzluk çekiyor. O da diyor derslerine çok acayip yansıyor ya. Vallahi. Allahu akbar. Diyor ki uykusuzluk problemi yaşıyor. Namaza kalktığı zaman o da ister istemez derslerine tesiri oluyor. Onun için diyor derslerinde başarılı olsun diye sabah namazına kaldırmıyorum diyor. Allah affeder. İşte bu İmran'ın karısının çocuğunun üzerindeki düşüncesinden çok farklı, o edaha annesinin karnında olan evladını Allah'ın rızasını kazanmaya kanalize ederken bizler Allah'u azze ve celle'nin kadabını istiyoruz ve bu hal üzere istiyoruz ki evlatlarımız var üniversite mezunu olsun. Bir diplomalı sahibi, bir diploma sahibi olsun. Halbuki aslı olan bu değildir. Allah aşkına Çocuklarımıza şöyle değil mi bir soru yönelteyim size? Sanıyorum bunu üç aşağı beş yukarı ya yaşamışsınızdır ya da etrafınızda şahit olmuşsunuzdur. Baba içeriye giriyor, ayağına terliklerini giyiyor. Koltuğa oturuyor, evladına sorduğu ilk soru şu: Oğlum bugün kaç soru çözdün? Doğru mu? Oğlum bugün derslerini aksatmadın değil mi? Ödevler tamam? Tamam baba. Şunu soruyor muyuz? Yani İmran'ın karısının derdi bu. Yavrum normal ev ödevlerinin dışında olması gereken ve yapılması gereken namazını bugün kıldın mı? Soruluyor mu bugün? Peki evladım bugün 100 tane test çözmen lazımdı ya senin ödev olarak. Bunun yanında asıl yapman gereken Allah'u azze ve celle'nin Allah'ını ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis derslerini bugün ikmal ettin mi? Bugün dinine dair yapman gereken vazifeleri yerine getirdin mi evladım? Senin bu akşam sohbetin vardı. Oraya git gel. Sorularını sonra çözersin anlayışına sahip. Bana kaç tane ebeveyn gösterebilirsiniz? Az mı? Allah'a yaz. Ama asıl olması gereken bu. Evlatlarımıza cennetin yolunu açmaktır ebeveynin üzerine vazife. Yoksa... Cennetin kapılarını evlatlara kapayıp onları geçici dünya menfaatleri için yolları açmak değildir ebeveynlerin vazifesi. Ebeveynin vazifesi Allahu Azza ve Celle razı eden kullar evlatları bağışlamaktır. Allah'ı razı eden kul sorulduğu zaman asıl olan şudur ha. Bu gecenin azısı olsun. Asıl olan şu. Evladım sen necisin. Büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna bir iznilla Allah'ın inayetiyle Allah'ın razı olduğu kul meslek olarak ise mühendis olmak istiyorum. Nasıl olması gereken budur. Ben dostlar bir hoca tanıyorum. Allah ona merhamet etsin. Hayatta bildiğim kadarıyla bir gün vaaz ediyor. Ben de onun geldiğini duydum Hollanda'da İstedim ki bir ziyaret edeyim. Camide vaaz ederken kürsüde ben de cemaatin arasına oturdum. Oca kaygılı bir Müslüman. Davette ısrarcı bir Müslüman. Bir şeyleri dert edinmiş bir Müslümandı. Öyle biliyorum ve öyle de şahitlik ederim onun için. Vaaz ederken diyor ki iki tane evladım. Kız mı oğlan mı söylemedi. İki tane evladım ilahiyatta okuyor. Rabbim söylediğime şahit olsun ki onlardan memnun değilim dedi. Orada cemaatten öyle insanlar var ki ben tanıyorum. Diyor ki hocam bırak sen diyor cemaate namaza gelmeyi. Oğlum diyor mescide adım atsın. Söz veriyorum mirasımın hepsini bağışlayacağım. Böyle babalar var. Tabii hoca böyle deyince cemaat neredeyse hoca linç edecek. Yani bu minvalde hocam dedi Allah aşkına dedi ya. Bizimi mi üzmek istiyorsun? Bizimi mi yaralamak istiyorsun? Ne istiyorsun daha? İki tane evladın ilahiyata gidiyor biz ise evlatlarımızı camiye sokamıyoruz. Namaz kıldıramıyoruz deyince diyor ki cemaat. Dedi ki beni anlamadınız. Benim derdim şu. Benim korkum evlatların ilahiyette bir diploma sahibi olmak için okuyorlar. Halbuki ben onları cennete adamıştım. Halbuki ben onları istedim ki Allah'a kendilerini adasınlar. Ama korkum şudur ki onlar sistemin kurbanı oldular. Onlar sistemin kurbanı olup... ...para kazanmak için ilahiyat okuyorlar. Doğru söylüyor mu? Vallahi doğru söylüyor. Böyle bu hassasiyete sahip olmak lazım. Dolayısıyla... ...evlatlarımızı... ...ukbaya hazırlamamız lazım. Allah'a feda etmemiz lazım. Ya Rabbi evladımız... ...evet... ...mühendis olmakta kusur göstermişse de... ...yeter ki senin rızan noktasında bir kusur göstermesin ya Rabbi bunu dua edelim bunu isteyelim Allahu Teala'dan onun rızası doğrultusunda yaşam süren evlatlarımız olsun diye Allah'a yalvaralım Allah İmran'ın karısı bize bugün bunu öğretiyor şimdi acı bir tabloyu paylaşayım sizinle bir röportaj yapılmıştı bilmiyorum hatırlıyor musunuz yani tablonun vahametini anlatmak için paylaşıyorum yani annelerimizin, babalarımızın, bizi yine ekranları başında dinleyen özelde bayan kardeşlerimize sesleniyorum. Vallahi evlatlarımızı cennete hazırlamazsak Allah bizden bunun hesabını sorar. Soracaktır. Ama toplum o hale geldi ki bugün yerçekim ile alakalı bütün malumata biliyor gençler. Matematiği biliyor, ceviri biliyor, fiziği biliyor, coğrafyayı biliyor. Ama şahadet getirmesini bilmiyor vallahi. Açın istirham ediyorum. O röportajı bir seyredin. Soruyor. Özellikle üniversite gençlerine ya mezundur ya da öğrencisidir soruyor. Gençlere soruyor. Diyor ki kelime-i ne demektir getirir misin? Kahir ekseriyeti getiremiyor ya. Türkiye'de ha? Türkiye'de. %99'unun Müslüman olduğuna inandığımız Türkiye'de şu topraklarda. Kelimeyi i ne manaya geldiğini bilmiyor, getiremiyor da. Ama sorsanız annesi babası onu 3 senedir dershaneye gönderiyordur. Tekrar söylüyorum bunun kötü olduğu böyle bir çıkarım yapılmasın sohbetimizin bu kısmından. Ama Allah'ın rızasını ekarte edip de mühendis olunduğunda Allah bu halden razı olmayacaktır. Bunu anlatmaya çalış. Evlatlarımızı Allah'a kurban etmeliyiz. Allah'a feda etmeliyiz. Allah'u Azza ve Celle'nin yoluna onları vermeliyiz. Kim gibi? Tıpkı sen benim son yongamsın diyen Osmanlı bir annesi gibi. Biliyor musunuz siz o hadiseyi? Sen benim son yongamsın Hüseyin'im diyor. O anne değil mi? O istemez mi oğlunun yüksek tahsil birisi? Mezun olmuş birisi olsun. Vallahi bu, bu kıssayı açın da bir okuyunuz. Çanakkale Savaşı ile ilgili. Ben çok kısa bir kesitini paylaşayım sizinle. Bunu da paylaşmamdaki kasıt nedir? Altını ısrarla çiziyorum. Bir anne evladına yapabileceği en hayırlı hizmet evladına cennet yolunu açmaktır. Bu gecenin en güçlü azı olsun. Bir annenin en ulvi vazifesi. Mühendis yetiştirmek değildir. Doktor yetiştirmek değildir. Evladını dershane birincisi yapmak da değildir. Bir annenin, babanın, ebeveynin en ulvi vazifesi evladına cennetin yolunu açmaktır. Evladını Allah'a kurban vermektir. Bunun yanında mühendis oluyorsa Arapların tabiriyle ala aynine ve rağsine. Başla beraber abi. 1915, Bilecik'te trenlerden askeri sevkiyat yapılıyor. Komutanın dikkatini yağmurun altında, peronda tabir yerindeyse bekleyen bir kadın çekiyor. Diyor ki bu kadın neyi bekliyor acaba? Trenden iniyor, varıyor önüne. Diyor ki anacığım, yağmur yağıyor ama sen hala gitmedin. Birine mi baktın, bir derdin mi var? Biz malum Çanakkale'ye sevkiyat yapıyoruz. Diyor ki evladım. Diyor ki su vagonların bir tanesinde oğlu Hüseyin'im var. Son defa bir kez daha görmek istedim. Zaten bir görsem ona söyleyecek bir çift lafım var onun için bekliyorum. Mesela hasret gidermek değil. Söyleyeceğim bir iki şey var onları bir diyebilseydim. Diyor ki ana istersen ben onların komutanıyım. Hemen bakayım Hüseyin'i de bulursam sana göndereyim. Evladım lütfen sana zahmet olmasın. Bekliyor anne yağmurun altında Hüseyin geliyor. Tabii elini öptükten sonra anne başlıyor söze diyor ki Hüseyin'im, yiğit oğlum benim, dayın Şıpka'da şehit düştü. Biliyor musunuz Şıpka gızvesi nedir? Şıpka savaşı Osmanlı hilafet devletinin Ruslarla 1877'de yapmış olduğu savaş meydanına denir. Şıpka savaşı. Diyor ki evladım... Dayını diyor Şıpka'da şehit verdik. Babanı ise Dömek'te. Dömek ise Osmanlı Hilafet Devleti'nin 1897'de Yunanlılarla yaptığı savaştır. Ve savaş meydanıdır. Diyor ki evladım tekrar söylüyorum. Dayını Şıpka'da babanı da diyor Dömek'te şehit verdik. Ağabeylerin ise malum Çanakkale'de. Diyor ki bak evladım, bak Hüseyin'im, bak yavrum. Sen benim son yongamsın. Yongam ne demek? Son parçamsın. Başka etrafımda hiç kimselerim yok. Hüseyin'im eğer minarelerden ezan sesi kesilecek olursa, caminin kandilleri sönecek olursa, Rabbim şahit olsun ki, sana verdiğim ve emzirdiğim sütüm haram olsun. Sana sütüm haram olsun Hüseyin'im minarelerden ezan sesi kesilecek olursa camilerin kandilleri sönecek olursa yavrum Hüseyin sana emzirdiğim sütüm haram olsun ölesin de anan seni bir daha görmesin gelme ezan susacaksa gelme camilerin kandilleri sönecekse öl de canlı olarak geri dönme Hüseyin yolundayın babayın makberinden de geçerse, Fatiha'nı da onlardan esirgeme evladım. Yolun açık olsun. Bu evladını böyle yetimhanelerden almış bir anne değil ha. Bu evladı öpöz evladı ha. Son yongamsın. Eğer benim dediklerimi yapmayacaksan canlı gelme diyor. Görmek istemiyorum seni ya. Yani. Allah var. Cennete hazırlamak böyle bir şey işte. Vallahi bununla ilgili yine sahabelerden bir misali de hemen paylaşayım. Ondan sonra da inşallah zaten sohbetimizin sonuna geliyoruz. Ama bu misal bize şunu anlatacak. Asıl mesele ebeveynler için söylüyorum. Anne babalar için söylüyorum. Yine söylüyorum ekranları başında bizleri tefsirul furkanı izleyen dinleyen müdavimlere söylüyorum. Annelere söylüyorum. Diyorum ki en ulvi vazifemiz, evlatlarımıza cennet yolunu hazırlamaktır. Allah bize muvaffakiyetler versin. Afra Hatun'u duydunuz mu siz? Kardeşiniz Abdullah Afra Hatun'u ilk defa anlatıyor. Afra radiyallahu anha, Medinelidir. Kimlerdendir? Neccaroğullarındandır. Ama nasıl bir hatun, nasıl böyle iman dolu bir hatun, Vallahi buyurun beraber seyredelim. Annedir ha. Bir rivayete göre 7 tane evladını şehit vermiştir. Bir rivayete göre de 3. Ben İbn Saad'ın tabakatının e, tahric ettiği, İbn Saad'ın tahric ettiği tabakatından tahric bu rivayeti 3 evladını şehit verdiği bu rivayeti sizlerle paylaşıyorum. Yer neresi? Bedir. Resulullah Bedir'e hazırlar ashabı. Herkes savaş meydanına gider. Afra hatun da üç tane yiğit evladını daha böyle körpecik, delikanlı evlatlarını Bedir'e gönderir. İsimlerini söylüyorum da hafızanızda kalsın diye. ha. Evladının bir tanesinin adı Muaz'dır. İkincisinin adı Muavviz. Üçüncüsünün adı da Avf'dır. Üç tane delikanlı. Afra Hatun der ki şimdi meydan Bedir, sizin de yeriniz Bedir. Ben de arkanızdan geliyorum. Afra Hatun'un da Bedir'de savaştığı rivayet edilir. Varıyorlar. Bundan sonrasını Abdurrahman İbni Avf'dan dinleyelim mi? Abdurrahman İbni Avf anlatsın. Abdurrahman İbni Avf'a muaz ve muawiz gelmiş. Şöyle tutmuşlar eteğinden tabir yerindeyse. Amca demişler. Amca diyecek kadar gençler ya. Allah'a bak. Düşünebiliyor musunuz? Amca diyecek kadar gençler. Delikanlı böyle. Diyor ki amca Abdurrahman'ı minavvur çekiştiriyor. Diyor ki buyurun gençler. Diyor ki amca bize Ebu Cehil'i gösterir misin? Diyor ki gençler siz Ebu Cehil'i ne yapacaksınız? Kendileri hiç Ebu Cehil'i görmemiş. Mekke'yi de görmemiş ki Medine'li Ensar'dan. Diyor ki amca biz duyduk. Ağabeylerden amcalardan duyduk. Duyduk ki o Allah'ın düşmanıymış. Duyduk ki o Zişan Efendimize eziyetler etmiş. Duyduk ki o İslam'a ve Müslümanlara yapmadığını bırakmamış. İstiyoruz ki bu meydanda onu Allah'u Azza ve Celle'nin rızası için katledelim. Bir göster hele. Diyor ki bak şu kılıcını bileleyen adamı gördünüz mü? İri yarı. Gösteriyor Ebu Cehil'i. Diyor ki işte Ebu Cehil o. Diyor ki amca sağ ol. Allahu akbar görmecik. Gidiyorlar. Diyor ki Abdurrahman İbni Avf bir ara gördüm. Bir tarafında diyor Muavviz, bir tarafında da Muaz vardı diyor, onunla cedelleşiyorlardı. Sonra ise diyor, tarih kitaplarında bu benim ek eklememdir, başka bir yerden alıntıdır. Amr İbni Cemuh da gelip Ebu Cehil'e bir darbe vurdu, rivayet edilir. Hatta Ebu Cehil'i öldürenlerin arasında bu üç isim sayılır her zaman. Ebu Cehil'i öldürmüşler. Kim öldürmüş? Muaz, Muavviz ve buna ilave olarak diğer sahabe. Ama ikisi de Bedir'in meydanında şehit düşmüş. Muaz ve Muavviz. Afra Hatun'a geliyorlar diyorlar ki, Afra Hatun müjde olsun sana. Muavvizin ve Muaz'ın Allah yolunda şehit düştü deyince diyor ki, Subhanallah, Auvumdan haber var mı Auvumdan? Diyor ki o daha o daha şehit düşmedi. Hemen Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Diyor ki, Ya Rasulallah, Muaz ve Muawizim için. İki tane şehidim için seviniyorum ya. Vallahi bil ki şehit düşmeyen Avfuma da o kadar üzülüyorum ya Resulullah bilesin. Diyor bana söyle. Avfum kötü olduğu için mi şehit düşmedi ya Resulullah? Onda bir problem mi vardı Allah? Avfuma şehadet nasip etmedi. Bunu söyleyen bu meydan tiyatro meydanı değil Müslümanlar. Bunu söyleyen öz bir anne. Doğurduğu üç tane evladı için söylüyor bunu. Diyor ki iki tane şehidime sevindiğim kadar şehit düşmeyen avfıma üzülüyorum ya Resulallah. Diyor ki afrahatun hiç diyor tasalanma müsterih olasın avfun diyor muavviz ve muazdan kalır yanı yok. Allah ona da şehadet nasip edecek bir iznillah. Avfta şehit düştü Bedir'de. Afra Hatun'un ondan sonra adı şehit anası diye anılır oldu. Duydunuz mu dostlar? Demek ki bir annenin en ulvi vazifesi evlatlarına cennetin yolunu hazırlamaktır. Allah Azza ve Celle bize de İmran'ın karısının dediği gibi evlatlarımızı Allah'a kurban edebilmeyi nasip etsin. Bu anlayışı bizlere ikram etsin. Allahü Azze ve Celle cümlemizin taksiratını affa mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Sübhane Rabbika Rabbil İzzeti amma yasifun Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.